Auzubillahiminashaitanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu wassalamu aleyhi ya sayyidil walidin wal akhirin wa ila jami'il anbiya'i vel mursalin wa ila jami'il udiyai walhamdülillahi rabbil alamin Allah'ın el ef'alül husnasi ve aşkı anlamaya çalışıyorduk hep beraber bize yapılan her muamelenin Allah'tan olduğunu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 Evet, o gönülleri düzeltmeye çalışıp, terbiye etmeye çalışayım. Ayetler Kur'an bir rızık. Bu durumda rezaq isminin de tecelli etmesi etmiş olması gerekir. Bak hepsi birden geliyor. Bir tane isim değildir. Yani şu de anlattım değil. Ama burada oturan bir alim olsa, yani bir hoca olsa onu ilgilendirmez. Okur geçer. Ohu düğünü nakletmiştir o. O başka bir şeydi. Birbirine karıştırmamak gerekir. Bu durumda insan bir şey yaparken Allah'ın isimlerinden ibarettir. Eger beni bu yaptığım Allah'ın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 o için ilk ayet ne idi? Oku Oku Yaratan Rabbinin ismiyle o oku Haluk olan Rabbinin ismiyle oku, ismini oku al insani min alaq Ki o insani alaqadan yaratmıştır i̇lk, Kendini oku dedi, insani oku önce, ilk emir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 Allah'ın semi ismi sende tecelli etmiş. Senin bunu işitmen gerekir. İşitmen yetmez. Anlaman gerekir. Bunu Rabbim bana söylüyor de deyip imanınla bakman gerekir. Onu gönlüne alman gerekir. Gönül alemini alıp onu muhakeme etmen gerekir. Ben bu ayete iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Ben de ahlaka dönüş dönüşmüş mü, mi, dönüşmemiş miyim? Ben bunu da ediyor muyum, etmiyorum mu diye muhakeme etmen gerekir.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 Her bir isme ayrı bir kitap. Daha önce anlatmıştım, Rasulullah Efendimiz buyurmuştu, Kıyamet yerinde, Allah bir kulîhe hesaba çekerken, ona buyurur, ''Ben açtım, sen beni doyurmadın, elbisem yok beni giydirmedin, susuzdum, bana su vermedin, hasta oldum, beni ziyarete gelmedin,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 Nefsi kim tezkiye ediyorsa, bu iş onun işi. Onunla yapılması gerekir. İçimden feryat etmek geliyor. <gülüyor> Ey kendini kaybetmiş insan kardeşlerim. Tek kelimeyle. Evet, kendimizi kaybetmişiz, kendimizi bulmamız lazım. Önce öğreneceğiz, bileceğiz.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 Sen şerefliysin dedi. Öyle söyledi. Göklerin, yerlerin alamadığı, yüklenemediği emaneti yüklendikse onlardan daha büyükmüşüz. Öyle söylüyor. Şerefini bil dedi, kıymetini bil dedi. Diğer varlığa da secde ettirdi mi? Ettirdi. Cinlere de secde ettirdi, meleklere de hem de hepsini, toptan hepiniz secde edin, dedi. Secde, ruhumdan ettiğim zaman, dedi. Eğer bunu anlamazsak, o emanete sahip çıkmazsak, emanetle bir olmazsak, beraber olmazsak, emaneti tanıyıp anlamazsak ne olur? Emaneti kaybetmişiz, demektir bu.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 Yani Allah bunu sizden istiyorsa, sizin için istiyor. Onun bir şeye ihtiyacı yok. İhtiyacı olduğu için değil. Zaten her şey onu hamd ile tesbih ediyor. Senden istediğim, kendi irademle şükretmendir, hamd etmendir. kabul etmendir. Allah güzel sözün, güzel sözü için bir misal veriyor. Güzel söz nasıl bir şeydir?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 Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalim, pek nankördür. Allah'ın zalim ve nankör dedi ki, insanlardan bizi eylemesin. Allah'ın önce zati nimetini, sıfatı, esmasının nimetini, ef'alının nimetini esmadan